Musa, "Yok, önce siz atın." dedi. Bir dene görsün. Onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihrden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor.